Açık, Açık Radyo, Radyo. Şimdi, şimdi ve burada. Ve <Sülüyor> Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Evet açık radio'dasınız. Açık dergi başladı. Ben İngizam Mahutun'a. Gözde Kazaz ben. Çiğdem Rençber, Burçeleri ve Didem Gençtürk'le berabersiniz. Can, beraberiz canlı yayınındayız. Evet. Taksim Gezi özel yayınımız tabii ki devam ediyor. Dün akşamdan bir sesti. Evet iki gece önceki polis saldırısının ardından dün akşam gergin bir şekilde Taksim meydanına çıkan kitle için protestocular ve direnişçiler için demek daha doğru tabii ki epey hoş bir sürprizdi. Taksim Anıtı'nın orada altı ışıklandırılmış bir piyano bulunmaktaydı ve sırasıyla ...onu kullanmayı bilenler başında geçip şarkılar çaldılar... ...etraflarına toplanan insanların eşliğiyle. Evet, İsmail Atal olarak hatırlamamakla birlikte... ...aslında dünyayı dolaşan bir müzisyenin piyanosuymuş bu. Ee, Bulgaristan'dan sanırım çıkmış ve İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a geldikten sonra... ...zaten bir süredir İstanbul'daymış ve piyanoyu... ...Taksim Anıtı'nın önüne koyup çalmaya başlamış. Sonrasında o e, piyano e, merdivenlerin önüne geçmiş... ...ve böyle senin de söylediğin gibi aslında... ...o müzisyenle, sanatçıyla başlayan... ...resetayda uzun süre devam etmiş. Pek çok kişi de piyanonun başına ...geçmiş duyduğumuz kadarıyla. Evet, bu hususluk özlemiydi. İnternette peyder pay paylaşılıyor esasında. Dün pek çok insan mobil cihazlarıyla kaydetmiş bu... resteli. Evet. Onun bir kısmıydı. YouTube'dan ulaştık biz de buna. Bu hususluk özlemi. Sözlerimi geri alamam. Yazdığım başta ne zaman bir daha geri dönemem. Diyorlardı. Evet. Oradaki göstericilerde. Açık, Açık Radyo. radyo. Şimdi, Şimdi ve burada. Ve